Evet, belki sonsuzluğa uzanan Sonsuzluğu ifade eden Belli noktaları peş peşe sıralamıştık Tekrar hatırlatmak icap ederse Bu bir siyer dersi Siyer programı sohbeti Siyer-i demekti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatının Hayatı saadetinin seyri Yani o bu hayatta Nasıl bir seyir içerisindeydi ve bizlere neler bıraktı? Ne karineler, ne deliller, ne güzellikler bıraktı? Bunu talim maksadı ileydi. Şu soru akla gelebilir diye arz etmiştik. O da neydi? Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından bahsediyorsunuz ama sahabinin hayatından, hep Müslüman oluşlarından veya işte ileride de hep onlardan bahsedeceksiniz. İşte bu da gösteriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ee, anlaşılmak istenirse Güzel bir şekilde rızasına Muvafık bir şekilde anlaşılmak istenirse ee, Sahabe-i kiram haziratının Muhakkak hayatını öğrenmek durumundayız Ashab-ı kiramın Hayatı bilinmeden peygamber Efendimizin hayatı muhabbeti Rızasına uygun şekilde Hakikati Ve ahlakı öğrenilemez Zaten Zaten Programımızda da dikkat ederseniz hep başlarında söylüyorduk belli bir dinginlik içerisinde devam ediyordu ve sonra ne dedik vahyin gelişi ilk müjdelerin oluşu ve sahabe kiram hazaratının zuhur edişiyle İslam'a duhul edişleriyle ne oluyordu heyecan artık gittikçe artmaya devam ediyordu ve edecekti bunu söylemiştik şimdi onurlu halkaların çok önemli bir halkası. Yani altın silsile diye beyan edebileceğimiz derecede çok büyük bir zattan yine mevzumuzu açacağız. Sohbetimiz Hazreti Ebu Zeli Gıfari. Ebu Gıfari Efendimizin nasıl İslam ile müşerref olduğunu bu dünya hayatında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nasıl mülaki olduklarını inşallah bu dersimizde işlemiş olacağız. Ee, tabi canlı yayının getirdiği bereketle inşallah e, program içerisinde sohbet içerisinde de ümit ediyoruz ki güzel zuhuratlar olur güzel şeyler olur can kulağıyla sizler dinleyin diyelim sayın dinleyicilerimize bizler de inşallah onların yürekten dinlemelerine hitap edebilecek şekilde hadiseye vukuf edelim hadiseyi sizden en azından metinden dinleyelim Eyvallah İslam'ın ebedi nuru Gizliden gizliye ruhları sarmaya Ve gönülleri fethetmeye devam ediyordu İlk Müslümanlar Bütün samimiyetleriyle Hazreti Resulullah'ın Muallimliğinde ilahi davayı Öğrenmeye ve yaşamaya çalışıyorlardı Peygamber Efendimiz Henüz davasını Aşikerane ilan etmemişti Ama buna rağmen Mekke'nin dışında da birçok yerden beklenen son peygamberin zuhur ettiğine dair haberler duyanlar vardı Evet hep söylüyoruz tekrar söyleyelim Aşikar davet yapılmadı ama Allah bir kere Resulullah Efendimizin teşrif edeceğini Aşikar olarak bütün peygamberlere ilan etmiş Hatta bu o kadar hesabı kitabı yapılmış ki ya hoca yani bunu o kadar çok söyledin ki Üşenmiyor musun bunu tekrar tekrar söylemekten Diye düşünebilenler vardır Düşünüyor olanlar vardır Hayır üşenmiyoruz çünkü Hala İsra'la Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi 40 yaşındayken Çok iyi olduğu için Çok dürüst olduğu için Çok emin olduğu için Bir peygamber lazım Aradan da o seçildiği gibi anlatanlar var Bunların böyle olmadığını Devamlı olarak hatırlatacağız Bunu göz ardı etmemek icap ediyor Bu göz ardı edilirse Ne vahyi anlayabilir insan Ne o vahyin muhatabı olan Hazreti Peygamber'i anlayabilir Anlayamazsa ne olur Yaptığı iş taklitte kalır Veya akılda kalır Aklıyla bir din icat etmiş olur Dinin kaynağı akıl değildir Dinin muhatabı bile akıl değildir Dinin muhatabı bile akıl değildir Dinin muhatabı iman sahibi olan kalptir İman kalpte zuhur eder ve kalplere hitap eder din Peki akıl nedir? Kalbinizdeki o mananın Hayata tatbiki için size lazım olan şeye akıl derler Akıl muhatap değildir dine Aklan baktığınızda bir sürü tutarsız şey görürsünüz Akılla bakarsanız Diyeceksiniz ki tam da şimdi şu var bu var böyle böyle diyorlar Dini akıldan mahrum gibi gösteriyorlar Hayır din aklın üstünde bir şeydir Allah'ın aklına ait bir mevzudur Aşkı olan insan anlar bunun tadını Hemen şöyle bir misal vereyim uzatmayacağım Fakat bizim siyer derslerinde sohbetlerimizde Popüler hadiselerden de hareket ediyoruz Siz zannediyor musunuz ki bu akıllı diye geçinen veya işte birçok insanın İslam dini akıldan yoksundur diye hitap edenlerin Akılsız olduklarından mı bunu söylüyorlar Veya dinin akla hitap edip etmediğini tartıyorlar da mı söylüyorlar Hayır bunlar kendi sahalarında profesör olmuş bilmem ne olmuş Binlerce insanı milyonlarca insanı peşlerine bir şekilde takmış Lider konumunda olmuş kitapları sağda solda okutlar insanlar var. Onlardan bile bazıları diyor ki İslam diyor akıl dışıdır. Bizim hoca efendiler de haklı olarak tabii onlar da belli bir zeminde cevap vermeye çalışıyorlar. Yani biz onları şey yapmıyoruz. Allah başımıza eksik etmesin. Birçok alimimiz. Onlar da hemen programlar vesaire falan düzenliyor. Aa efendim bakın ne kadar akılcı, ne kadar aklı uygun, ne kadar dünyaya uygun. Tamam doğru zaten doğru. E uymasa ne olur? Veya bütün her şeye akla uygun olsa zannediyorlar mı ki karşıdaki o insanlar bu dinin akla uygunluğunu kabul edecekler, etmeyecekler, etmezler de. Neden? Bunun için kalp lazımdır kalp. Kalbi olan insan bunun akla uygunluğunu anlar. Kalbi olmayan insan her şeyi da uysa akla uygundur diye bunun hakkını teslim etmez. Bunu çok iyi dikkatli dinlemek lazım. Şu anda da aman efendim İslam ahlakını anlatırken aşka fazla ehemmiyet vermeyin. Hazreti Peygamberi anlatırken akılcı anlatın böyle ziyade muhabbetle anlatmayın. Aşkla anlatmayı düzüm yok. Aklen bazı şeyleri izah edin. Bak ne kadar güzel güzel güzel yaşamış iyi bir adam böyle yaşamış şöyle dürüst böyle tamam işte peygamberlik işte din uzatmayın diyor. E güzel kardeşim böyle yaparsın sen bir yerlere yaranmak için fazla da böyle sağ sol bozulmasın diye bir zaptıraptı altına almak için bunu yaparsın ama netice, netice alamaz dinin ruhu sende ona buna laf etiştireceğim derken arada sen gargaraya gidiyorsun dinden zevk almayan bir nesil yetişiyor ya dininden Allah'tan ve Resulullah'tan muhabbet hissiyle bahsedemeyen bir nesil yetişiyor Çocukları esrakeş olmasın uyuşturucu müptelası olmasın yuvalar dağılmasın içki içmesin diye dine doğru sevk eden insanlar da var çocuklarını ama din bu da değil işte yardımlaşmak için zekattır acın halini anlamak için oruçtur hayır din bu da değil bu da değil <gülüyor> bu da derken o budayı kastetmiyoruz o da değil ya nedir He bunlar dinin hayata tatbiki ile beraber hayata bahşettiği güzelliklerdir. Şimdi mevzu birden böyle açıldı ama çok isabet oldu. oldu. Bu şekilde anlatmamıştık çünkü daha abi. Bu şekilde konuşmamıştık. Bunlar dinin hayata tatbiki ile beraber akla, vücuda, sosyolojiye, psikolojiye, aile hayatının her şey tensidir. Ama özü nedir? Özü özü muhabbettir. Özü aşktır. Allah ve Resulullah aşkıyla türnur olmaktır. Din budur. Böyle adamın dini vardır Çünkü böyle adam O buyruğa Canı baş üzre Eyvallah der Baş keser baş büker Ve secde ettiği zaman Muhabbetle secdesini yapar Dinin özü Hakikati bu muhabbettir Bu muhabbeti ve aşkı tahsil etmeyen kişi Eline vahiy aldığı da Kurumundan geçilmez Afrasından tafrasından Geçilmez tefsir ederken kendisini mi anlatıyor yoksa Kur'an'ı mı anlatıyor fark edemezsin onun tefsirinde Allah muhabbetini göremezsin bu mudur din böyle olmaz akla hitap ediyor efendim yüzlerce insan dinle şu kadar baskı yapıyor bu da yine sözü diyor ki din kalbinde Allah ve Resul muhabbetinin aşkının bulunduğu kişinin hayatına tatbik etmek için bu güzelliği lazım olan akla sahip olan kişiye hitap eder. Tamam. Evet, Ama evet. en önce kalptir. Eyvallah. Kalp dediğimizde de yumruk kadar bir efendim kanı pompalayan et parçasını <gülüyor> kastetmiyoruz. Hangi kalbi kastediyorsa Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah "Limen kenelahu kalp. Kalbi olanlar için." diye hangi kalbi kastediyorsa Hazreti Allah o kalbe efendim işaret etmek istiyoruz. İşte bu kalp sahasında kalbiyle aşkıyla muhabbetiyle ve tabi ki aklıyla hizmet eden sahabe-i kiram hazaratı numune imtisar olmuştur Ebu Zerigıfari hazretlerinin e, aşikare davet aleni davet olmadan evvel hazreti peygamberin bilinmesi meselesine taburalara kadar geldik neden dedik akılda kalanlar diyor ki 40 yaşında peygamberdi bunu daha fazla büyütmeye gerek yok ne yapacaksın ne edeceksin ama bak müteselsiden bir sürü kabahat çıkar sonra Bunlarla baş edemezsin Yani sen kendine göre Akıl çerçevesinde bir dini izah edeyim Gayreti ve gayesiyle bir şey kalkışırsın iyi hoş da Sonra ötekilerini nasıl izah edeceksin Fedake Ebi ve Ummi diyen Hazreti Peygamberin Sadib nevi Vakkas'a Bu hali nasıl izah edeceksin Bunların hiçbirisinin akılla izahı yoktur Ancak inanmış İman sahibi kalpler bundan zevk alır Ötekileri almaz Ne kadar akla uydurursan uydur O senin onun hakkını uydurmaya çalışsan istediğin kadar gayret edersen et Neticede yine sana akla uygun değil diyecektir Çünkü onun kalbinde o sevgi yoktur Dedik ve dedik ki Her ne kadar saklansa da Yahudi hahamları keşişleri Manasındaki efendim Papazlar keşişler bile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin artık vade tamam oldu Kureş kabilesinden Haşimilerden ismi Muhammed olan Ahir zaman nebisinin yıldızı parladı Zamanı geldi Ona yetişmek için Gayret edin diyenler de var Bir de Mekke'den gelenlere Zaten nasıl Ahir zaman nebisi zuhur etti mi diye soranlar var Bu şekliyle Beklenildiğinde Hani eskiden bir söz vardı dervişe gizli olmaz diye Aşk sahasında yürüyen insanlara insanların avami efendim insanların süfri bakışıyla göremedikleri Ancak ulvi bakışta gözükebilen bazı sırlar aşikar olur O yüzden derler ki aşıklara gizli olmaz Allah ve Resul aşıkları ve gelecek diye bekleyen o aşıklar için Bu davet aşikardan da aşikardır bu daveti duyanlardan gizlice yapıldığı düşünülse de bu aşikar esasında olan daveti duyanlardan bir tanesi de Ebu Zeliğufari Hazretleri. Kimdir Ebu Zeliğ? Allahu an. Cahiliye devrinde de putlara tapmaktan nefret eden ve senelerden beri hak ve hakikati arayan Arabın güzide şairlerinden biriydi. Duyduğu haber üzerine önce Aradığı rehber zatın Mekke ufuklarında parlayan zat olup olmadığını anlamak maksadıyla Kendisinden de üstün bir şair olan kardeşi Üneyse Haydi Mekke'ye zuhur ettiği söylenen zata git Kendisiyle bir görüş ve onun hakkında bana haber getir diyerek onu Mekke'ye gönderdi Hemen kısa bir hatırlatma yapalım Niye şair şair şair diye ilk vasfını söylüyorlar Şimdi şairlik meselesi Günümüzde bir meslek bile değildir belki Zaten şiir demeye bin şahit ister Veya bin şair ister Efendim acayip acayip zevat da türedi Şimdikiler için hiç zaten meslek değil artık Şairim demek hakaret gibi bir şey oldu Şunu göz ardı etmesinler O zaman o devir için bir insanın şair olması demek o zaman ve mekanı düşünerek O coğrafya, co e, iklimi Efendim O yapıyı düşünürsek O asın, o zaman yapısını düşünürsek En kıymetli meslek Yani bir adam şairse Bu şu demek Onun o cemiyet içerisinde Etkili bir adam olduğunu Kültürlü bir insan olduğunu Etrafını etkileyebildiğini gösteriyor Hani bir, Belki bir meclisleri yok Bir millet meclisleri yok Mebus heyeti Fakat onların da kendilerine göre işte bugün medya gücü Ordu gücü vesaire olduğu gibi Onların da kendilerine göre bir askeri gücü var Mesela bir adam çok iyi avcıysa Çok iyi ata biniyorsa Çok iyi okçuluk yapıyorsa Ve bu çok ileride bir noktadaysa Hele bir de soylu aileden geliyorsa Askeri kanıda oluşturuyor Asker olarak Ama o askeri de Efendim ticareti de Elinde tutabilecek bir mali kudreti varsa bir kişinin O yine idareci konumunda oluyor Bir kişi şairse Medya gücünü elinde tutmak gibi Hele hele bir de kültürlüyse Aynı şekilde Gerek askeri gerek ticari gerek sosyal sahada ne yapabiliyor Etkili olabiliyor İçtimai sahada etkili olabiliyor Dolayısıyla şair olması o zaman için çok önemli Zaten o zamanda şiir çok ileride olduğu için Allah Adeti öyledir Her devirde toplumun meşhur olduğu bir sahada Peygamberine bir mucize verir ki onları aciz bıraksın Musa aleyhisselam zamanında sihir çok ilerideydi Musa aleyhisselama asayi verdi Tıp çok ileriydi Hazreti İsa zamanında Hazreti İsa'ya mesihlik halini verdi Mes ettiği kişinin hastalıklardan kurtuluş Tababetin üzerinde Tabipleri aciz bırakacak mucize verdi Zaten mucize aciz bırakan demek ya e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanı Dil söz en yüksek noktadaydı Bunu daha evvel ilk derslerimizde Anlattık Kelamın kıymeti hususunda Muhtesel bir program yaptık Hatta hususi bir program yaptık Tekrar izah etmeyeceğiz İşte o zamanda da şair olması Demek bir adamın bir kişinin hemen en üst seviyede zümlede bir yeri olduğuna işarettir. Böyle olduğu için de şiir ve kelam çok yukarıda olduğu için çok yüksek bir seviyeye geldiği için Allah Teala peygamberini Kur'an-ı Kerim'de sözle hepsine aciz bırakacak şekilde getirdi ki Kur'an mucizül beyan aynı zamanda buna işaret eder. Eyvallah. Evet. Üneys kardeşinin bu talimatı üzerine Mekke'ye geldi ve peygamber efendimizle görüşüp konuştuktan sonra geri döndü. Ebu Zer ne haber getirdin? Halk onun hakkında ne söylüyor diye sordu. Üneys gördüğüm zat halka iyilikte bulunmayı, kötülükten sakınmayı tavsiye ediyor ve güzel ahlakı duyuruyor dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Halk şairdir, kahindir, Sahirdir diyor Ama ben Kahinlerin sözlerini işittim Onun söyledikleri katiyen Kahinlerin sözlerinden değildir Söylediklerini Şairlerin de her türlü şiirleriyle Kıyas ettim Aralarında hiçbir benzerlik görmedim Onun söyledikleri şiirden başka Apayrı bir şey Bundan sonra ona şair demek Kimsenin ağzına yakışmaz Hülasa Yeminle derim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadıktır ona çeşitli ithamlara yeltenenler yalancıların ta kendileridir Ebu Zer kardeşine sen dedi beni rahatlatıcı fazla bir malumat getirmedin bununla da yetinmiyor yani istiyorsanız bunu da yetinmiyor derken e, herhalde bir ara verilecek Çünkü araya kadar birkaç cümle okuyalım ondan sonra mı verelim yoksa şimdi mi verelim eyvallah şu, bir ara verelim abi aradan sonra. Peki Muhabbetle hadi devam edelim. Yani söz kardeşi Ebu Zerif'i Hazretleri'nin kardeşi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden malumat getirse de Ebu Zer gibi ta ezelden aşık bir kalp o sözlerle teskin olmuyor. O kendi aşk damarını buraya dikkat çekmek istiyorum. Kendi aşk damarını tatmin edebilecek o kabaran damarına hitap edecek söz arıyor evet. O kahin değildir O sadıktır o şöyledir o dürüsttür Cık, Sözleri onu kandırmıyor Burada çok önemli bir nokta var Biz siyerine bir okur, okurken Değişik kitaplardan da okuyoruz Farklı bir şekilde okumaya gayret ediyoruz O muhabbet ve aşkla okumaya gayret ediyoruz Diyeceksiniz ki sen aşık mısın muhabbet misin Hayır da aşık olanlar böyle anlamış Bak söylediği sözler Şahinin sözüne benzemiyor Öyle mi öyle Dikkat et akla hitap eden bir şeydir bu Mantık yürütmedir Ben çok kahinler dinledim Kahin diyorlar iftira atıyorlar ama Kahin de değil Akla hitap eden bir sözdür bu Şöyledir böyledir Diyorlar ama hiçbiri değildir Aklın evhamının cevabı olan Akli delillerdir bunlar Sonra ne diyor Sadıktır emindir Akıllı olan insan bunu anlar Ebu Zer ne diyor? Sen benim istediğim malumatı veremedin diyor. Bu söze dikkat edin. Halbuki günümüzün birçok ilahiyatçısı bu sözleri delil olarak kullanmayı yeter görüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. İnşallah. Hadi bakalım. Ee, belki de bu satırları daha evvel e, okumuş olanlar az evvelki tespitle beraber şaşırmış da olabilirler abi. Baştan o izahatı yapmamızın sebebi oydu. Akıl ve aşk meselesi. Ebu zerig gibi Ta Ezrel'den varı yanık O derde sahip olan kişilerin Nasıl hadiseyi tahlil ettiğine Bakınız Daha henüz Resulullah Efendimiz'i görmeden Onu gören kişiden gelen Malumatı beğenmiyor Beğenmemek değil Bu diyor başkasına tamam Geçer akçı olabilir başka sahada işe yarayabilir Fakat diyor senin verdiğin Bu malumat Eskilerin tabiriyle Sadra şifa olmadı yani benim gönlüme hitap etmedi Mutmain olmadı Kalp neyle mutmain olur Kalp Bir kere kalbi bilen kişi için bu konuşulur Aklın getirdiği malumatla Kalp mutmain olmaz Kalp ancak Görmekle Görmek de ancak Derdin sevkiyle olursa O görüş sağlam olur ve kalbe hitap edebilir Bunun da bu derdin de Dermanın da Altyapısı yeni tabirle çok söyleniyor ya Altyapısı da üst yapısı da aşktır Eyvallah. Aşk ilahidir Evet biz devam edelim yoksa Ebu Zer-i Gıfari Hazretlerini bugün bitiremeyeceğiz Üneys onu ikaz etti Gitmesine git ama kendini Mekke halkından kolla Çünkü onlar Muhammed'e karşı düşman cephesi kurmuşlardır Bundan sonra Ebu Zer eline asasını Sırtına bir su kırbası ile alıp Dağarcığını alarak yola düştü Çölleri aşağı aşağı gelip Mekke'ye kavuştu Ve doğruca Kabe'ye gitti Resul-i Ekrem'i aradı Fakat tanımadığı için bulamadı Kimseye sormaya da cesaret edemedi Hem de uygun bulmadı Çünkü Kardeşinin de söylediği gibi Mekke'de Müslümanlarla müşrikler arasında şiddetli bir mücadele vardı ve Müslümanlar çok nazik bir devreyi yaşıyorlardı. Ama şimdi biz bunu okuyoruz da şöyle gözünüze de biraz hayal kurun. Yani hayal mi dersiniz yoksa bunun tasavvufi tabiriyle rabıta mı dersiniz? Efendim şöyle gönlünüzden bir resmini filmini çekin hadisini. Yani Ebu Zeli Gıfari Hazretlerinin o yola çıkışını, kırbasını, asasını, eynalıpta alıp da girişi. Geldikten sonra Hem bir yandan bir geliş gayesi var Ama geliş gayesini de kimseye açamıyor Neden? Ehliyetsiz insanlar var, naehiller var Yani benim mahrem muhabbetime Benim mahrem muhabbetime Alamayacağım insanlar var etrafta diyor Bir yandan yanıyor Sevdiğine kavuşmak istiyor Veya o kabaran damarını Bir şekilde tatmin etmek için Arayış içerisinde fakat bir yandan da gizliler riayet ediyor Bunlar hep aşkın meşk etmesidir İşte akıl nerede lazım Akıl burada lazım eyvallah, Değil mi? Eyvallah. O sevginin dışarıya ne kadar Aşikare edileceğini Hesap etmesi gibi Bu akıllı bir insanın işidir Aşkın meşk edişi Bazen aklı da bu şekilde Meşk edişi lazımdır Bendeniz programı çok dinleyen Kardeşlerim var bizzat tanıdıklarım da var Şu anda dinlediklerimle Kani oldu. Hatta emin olduğum insanlar var. Meşheplerini bazı duymak istediği sözleri bildiğimden mevzuu genişletiyorum. Sizlere hitap edemeyen kıymetli dinleyicilerimizi kastederek söylüyorum. Bazı cümleler olursa lütfen birkaç cümle sonrasına kendinize ayarlayın. Bir de benim hocamın bir sözü vardı. Evladım duyduklarını sırtında bir heybe farz et. Anlayamadığın sözleri oraya atarsın. Orada durur. Anlamadım deyip vazgeçme dinlemekten. Dinle. Anlayamadıklan o heybeye at. Bir gün lazım olur veya mevzu alır, münasebet alır. Bir de bakarsın ki senin bilmen gereken sana lazım olan malumat o heybede mevcut. Çıkartır kullanırsın diyor. Kardeşlerimiz de bazen mevzu dağılıyor, bazen bir kişi için bile bir cümle kurulabilir bu sohbetlerde. Bunları kulak ardı etmesinler, heybelerine atıversinler, arz edebiliyor muyum? Evet. Yani daha güzel olur, mevzudan uzaklaşmasınlar. İşte Ebu Zeli Gıfari Hazretleri bu şekilde Mekke'ye geliyor dedik, sözü uzatmayalım. Evet. Mescide haramda kalmaktan başka bir çaresi yoktu, öyle yaptı. Açlığını ise zemzem suyu içerek gideriyordu Bir aralık Hazreti Ali onu Mescid-i Haram'ın bir köşesinde büzülmüş halde gördü hmm. Yanından geçerken kendi kendine Zannımca bu adam uzak bir yoldan gelmiştir diye konuşunca Ebu Zer evet dedi uzak bir yoldan gelmişim Daha içinden geçirirken Zannımca falan diyor ama hani içinden konuşur gibi Ebu Zerifari Hazretleri cevap veriyor Yine benim rahmette Hocamın bir sözü vardı Evladım yiğit yiğidi gözünden tanır Derdi <gülüyor> Yiğit yiğidi gözünden tanır Nasıl buluşuyorlar Nasıl bilişiyorlar İşte o nur Muhammedi Ve kalpteki muhab Muhabbetli Efendim hal Onların birbirlerini bulmasını Sağlıyor Takdir etmiş Cenab-ı Hak ayarlamış Ayarlamış ama Cenab-ı Hak neyi takdir etmiş Cenabı Hak Aşıklara vuslatı takdir etmiş kardeşim Aşıklara vuslat var Aşıklara hüsan yok Allah ve Resul yolunda bulunanların O aşka sahip olanların Muhakkak vuslata ereceğini takdir etmiş Doğru takdir Tevafuk Ama neyle ney denk geliyor Kiminle kimi denk getiriyor Bunların hiçbirisi gözden kaçacak mevzular değildir. Yani böyle oturup zır diye bir kere de okunup mevzuyu anladım, tarihi malumatı anladım deyip geçirecek şeyler değildir. Ufacık bir efendim hayal mahsulü bir senaryoyu bile işlerken dizilerde ve zayirede iki kişinin buluşmasını anlatırlarken yarım saat binnemle yayıyorlar da yayıyorlar. Araya da binnem kaç tane reklam koyuyorlar. Ve acayip tarafı seyrediliyor. Neden? kalbisiz siz meşru sahada işletemezseniz kalbi gayrimeşru sahada işletecek şeytan nefis kol kola vermiş seni bekliyor zaten o da doğru yani siz aşksız ve muhabbetsiz olarak dini işleyemezseniz o köl kalan tarafınız sizin tatmin edilmeyi bekleyen tarafınız muhakkak onu tatmin edecek başka bir saha bulur kendini bu sahayı iyice boşaltıyorlar akla bak akla diyorlar Gargaraya geliyor tabiri vardı ya Arada bu muhabbeti yaşayamadan ömür geçiyor ömür. Burada bu söze takılıp kalabilirim ben Başkaları da takılıp kalabilir Menzilden uzaklaşmak değildir Hedeften uzaklaşmak değildir Ebu Zer gibi bir zat gelecek Gizli gizli bir köşede oturacak Hazreti İmam Ali Efendimiz gibi Resulullah Efendimizin cariyari güzininden Gönlünün köşesinden bir zat o zatı nazarlarıyla tanıyacak Bunların hiçbirisi tesadüfi değildir Sadece şu noktayı bile İnsan rabıtasıyla tahayyülüyle Hayaliyle düşünse Birçok meseleler açılır gibime geliyor Devam edelim Eyvallah. Hac mevsimi ya Kabe'ye vesaire gidenlerin de Hiçbirisinin boşuna gitmediğini Hatırlatmak adına da Bu cümleleri sarf ediyorum Öyle insanlar öyle yerlerden Gelip giderler ki sen Kabe'de ararsın bazen Allah'ı diyor Arifler ama farkında değilsin. Orada insanın insanla buluşması mevzu vardır. İnsan aradan çıkartırsan senin o Kabe'ye boş boş bakman da sana bir fayda vermez diyor Arifler. Biraz kaba söyledim ama böyle bozulmadan düzelmez biraz karıştıralım sağa sola. <gülüyor> Hazreti Ali gel evimize gidelim dedi ve onu alıp evinde misafir etti. İkisi de ihtiyatlı ve tedbirli davrandıklarından o geceyi birbirlerine açılmadan geçirdiler. Sabah olunca Ebu Zer, yine Resulullah Efendimiz'i sorup bulmak için Mescid-i Haram'a gitti. Fakat aynı şekilde hiç kimseden Efendimiz hakkında bir malumat alamadı. Yine aynı köşede ümitsiz bir vaziyette beklerken yanına Hazreti Ali uğradı. Tekrar kendi kendine, bu adamcağızın hali, yerini öğrenmek zamanı gelmedi mi diye konuştu. Bunu duyan Ebu Zer, hayır dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali, aynı şekilde, haydi, öyleyse bize gidelim dedi, ve alıp evine misafir götürdü. İşte, burada da başka tabi, biraz daha hususi malumat var ama, o, şu anda bu mikrofonlardan uzun uzun konuşlamaz Fakat, şu kadarını ifade edelim, tasavvufta da, Efendim nasibini almak isteyen e, Efendim müşidden bazı feyizler almak isteyen kişi henüz daha müşidin kim olduğunu bilemez fakat müşit Sadık bir Efendim e, işin niyakatinde Kamil bir müşitse kimene taksimet olduğunu bilir derler fakat hemencecik Bidir de niye hemen böyle girer girmez adamı işte gel falan demez demez vakti merhunu vardır hadi bir şey anlatayım buyurunuz ee, bugün inşallah bizi çok topu topu tutmazlar Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Efendimiz yolda giderlerken her zamanki gibi kendi muhalelerinde sokaklarında dolaşırlarken çocukluklarından beri arkadaş olduğu papaz efendiyi görmüş dönmüş ne zaman Müslüman olacaksın? Bak sakalın bembeyaz oldu kalbin kapkara kaldı Hadi Müslüman ol demiş ya Adam da sanki öyle daveti Beklermiş gibi Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en muhammed'in resulü demiş Şimdi Molla Cami Hazretleri bu kerameti anlatırken Şöyle anlatıyor Burada diyor keramet Hazretin irşat kabiliyeti değildir yani İnsanlar onu anlıyor Bak papazı da İslam etmiş Cık, değil diyor insanın takdiri ilahiyede, levh-i mahfuzda olan, yakın olan meleklerine ve yakın olan kullarına bildirdiği bazı tecelliler vardır. O vakit gelmeden, o vakti merhum dedikleri, bekletilmiş vakit dolmadan insan nasibini alamaz. Hz. Cüneydi Bağdadi'nin kerameti Allah Teala'ya ancak yakın olan kulların bilebileceği o hidayet anının o eşşef vaktinin gelmiş olduğunu bilerek Hadi şimdi ol demesidir diyor Adama dönüp bakması değildir diyor Başka yere nazar edip de bilmesidir diyor Arz edebildin mi? Belli şeylerin belli bir vakti vardır Sebebi var mıdır bu bekleyişlerin? Bu zamanın tabii ki vardır E nasıl bileceğiz? Onu Allah bilir O hikmetler Allah tarafından malumdur Hiç mi bilinmeyecek? Bilinecek Ne zaman? Yevme tüble serair diye efendim malum olan kıyamet gününde Allah Teala birçok bizim için nüzumsuz zannettiğimiz gidiş geri zannettiğimiz geri adım zannettiğimiz hayatımızda ya bu kadar bu kadar uğraştık da boşa gitti 10 sene 5 sene dediğimiz şeylerin bile bir hikmete binaen olduğunu bize gösterecek o görüşte ne zaman pişman olmayacağız biz her zaman Allah Teala'ya rızasını tahsil etmek için gayret edersek mümine hiçbir zaman zarar yok. Allah'ın izniyle mümin hep karlı çıkacak. Doğru yaptıysa ecir kazanacak. Hata ettiyse tövbesiyle yine ecir kazanacak. Böyle düşünüyoruz, böyle itikadımız da böyle. Bekletirler. Eskiden tasavvufta da Nasip almak için Efendim biat etmek için Bir efendim müride bekle denildiğinde O da eyvallah deyip Beklemeliymiş diye bir kayda vardır Bakıldığında Sanki bu kaydaya benzer şeyler Gözüküyor gibi Öylesine dedik ya zuhurat Canlı yayın olduğu için pek fazla da müdahale edemiyoruz Ne gelir sonu konuşuyoruz evet. Bu sefer birbirlerine açıldılar Önce Hazreti Ali ''Nereden ve niçin geliyorsun?'' diye sordu. Ebu Zer, ''Eğer gizli tutacağına söz verirsen sana anlatırım.'' dedi. Hazreti Ali, ''Emin olabilirsin.'' karşılığını verince, Ebu Zer asıl maksadını açıkladı. ''Ben.'' dedi, ''Gıfar kabilesindenim. Buradan peygamberlik iddiasında bulunan bir zatın zuhur ettiği haberini duydum. Bizzat onu görüp konuşayım.'' diye geldim. Samimi maksadını anlayan Hazreti Ali, ''Sen... Bu hareketinde akıllılık ettin Doğruyu buldun diye konuştuktan sonra Ben dedi Şimdi Resulullah'ın yanına gidiyorum Sen de peşimden gel Allah Allah şöyle bir gözümüzde canlandırın Radyonun en güzel tarafı bu İnsanı görüntülerle Oyalayıp Hayalini kısıtlamıyor Sözle dinlendiğinde insan Daha fazla hayalinde canlandırabilir Hayal diyoruz ama Dediğim gibi esas bunu tasavvuftaki e, literatürdeki şeyi rabutadır. yani kalbi sahada o hadisi seyretmektir korkmayın bir şey olmaz yani. seyredin düşünün tefekkür edin gözünüzde canlandırın ne kadar güzel bir şey değil mi konuşuyorlar hadi Resulullah'a gidelim diyorlar bunların hepsi ayrı bir tattır Allah tattırsın benim girdiğim yere sen de gir eğer ben yolda sana zarar vereceğinden korktuğum birisini görürsem Pabucumu düzeltir gibi bir duvara yönelir dururum. O zaman sen beni beklemez, yürür gidersin. Hı. Evden çıktılar. Hazreti Ali önde, Ebu Zer ise onun arkadan takip ediyordu. Hiçbir anormal durumla karşılaşmadan Hazreti Resulullah'ın huzuruna vardılar. Ebu Zer, selam sana olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Girer girmez Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girer girmez... Esselamu aleyke ya Resulallah diyor Daha içeri girer girmez O güne kadar Hazreti Peygamberi kimse böyle selamlamamış Aşk nasıl buluşturuyor Aşk nasıl talim ediyor Sen şimdi böyle mi selam edilir Böyle mi edilir şöyle mi oturulur kalkılır Sen bunları düşün sayfa sayfa yaz çiz. Aşk nasıl buluşturuyor Nasıl bulduruyor nasıl bildiriyor Nasıl olduruyor Esselamu Aleyke Ya Resulallah diye görür görmez derdi olana derman verilir Allah en önce bizim ona kavuşturacak onun rızasını celbedecek ona vuslata yol açabilecek derdimizi arttırsın bizim derdimiz olmadığı için şimdi yavan yavan erişimiz. Tadalamıyoruz. alamıyoruz bir gün ibadet iki gün tembellik üç gün böyle 4 gün dördüncü gün bozul niye böyle bu muhabbet azlığından oluyor kardeşim Allah ve Resul aşkı güneş gibi kalbinde dolsa, bak bakalım Sen o bahsettiğin fiilleri görebiliyor musun Ya o senin menfi Fiilleri fark edebilecek hali Oluyor mu acaba Hiçbirisi olmaz Esas vücudu Esas hali esas sahibi görürsün Nasıl aydınlık olduğunda aşikare Görürsün öyle olur Allah o aşkı muhabbeti İnşallah bizde de e, Kemal'e erdesin Selam veriyor yani girer girmez selam veriyor Evet. Resul-i Ekrem Allah'ın rahmeti senin üzerine de olsun Dedikten sonra Sen kimsin diye sordu Ebu Zar Ben Gıfar kabilesindenim diye cevap verdi Ne zamandan beri buradasın Üç gün Üç geceden beri buradayım Seni kim doyuruyor Tek yiyeceğim Zemzem suyuydu Şişmanladım bile Hiç açlık ve susuzluk duymadım Aman yarabbim biz gidiyoruz da Otele <gülüyor> Mekke Medine'ye Öğleden yemeğinde çeşit az çıktı diye Söyleniyoruz Bak hiç şikayet etmiyor Zemzemle doyuyorum hatta küle aldım diyor Zemzemle yani. Hakikaten de zemzem doyurur Zemzem Normal böyle bizim bildiğimiz Sular gibi değildi. Diyorlar ki suyla zemzemi karıştırıyor Karışmaz Suyla zemzem birbirine karışmaz deneyin Alın suyu koyun kaba üzerine o kadar da zemzem dökün bir müddet sonuna zemzemle suyun arasında fark olduğunu göreceksiniz böyle ayrılacak zemzem öyle bir şey değil <gülüyor> ne için içilirse onadır diyor Hazreti Peygamber doymak için iç doyarsın duan kabul olsun diye iç duan kabul olur hasta midesin diye kabul et olur Hazreti Peygamber'i görmek için iç yine olur o niyetle iç ama. O güzellikle iç. Zemzem karışmaz da sen karışma. Zemzeme bir şey olmaz. Ama biz karışırsak kötü. <gülüyor> o suya atıldığı gibi zemzemin ayrıştığı gibi olmuyor. İnsan karıştı mı onu düzeltmek zor. Allah teşvişten vesveseden bizleri muhafaza eylesin. Evet. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz zemzem mübarek doyurucu bir yiyecektir buyurdu. Sonra Ebu Zer, ''Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat.'' dedi. Resulullah Efendimiz, İslamiyeti kendilerine anlatınca, derhal şahadet getirerek Müslüman oldu. Şahadet getirerek İslam'la şerefyab olan Hazreti Ebu Zer'e, ihtiyat ve tedbiri asla elden bırakmayan Resulullah'ın tavsiyesi şu oldu. ''Ya Ebu Zer, sen şimdilik bu işi gizli tut ve memleketine geri dön. Git.'' İşi açığa vurduğumuzu haber aldığın zaman gel. Vecd ve heyecan madeni haline gelen Hazreti Ebu Zer, Ya Resulallah dedi. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah Teala'ya yemin olsun ki, ben bunu müşriklerin arasında açıkça ilan edeceğim. Şimdi gizli gizli o derdi taşıyan kişinin, hani e, bendeniz hayatı ediyorum, yani çok hayalı bir insan olduğundan değil eddep bir insan olduğumdan değil ama yine düşünün tefekkür edin maşukuna gitmek üzere mahbubuna sevrine gitmek üzere yola çıkan bir kişi veya ona vuslat için hep zaman zemin kollayan dertli bir aşığı düşünün aşık olduğu zattan sevgi muhabbet duyduğu zattan sevildiği müjdesini alırsa ve vuslata ererse O insanın O insanın zaptı rapt altına almak kolay bir şey midir? Şimdi diyeceksiniz ki Biz diğer sahabileri de Okuduk Efendim onlarda da böyle farklı farklı şeyler Olmadı veya her birinde farklı bir şey oldu İyi ya her birinde Farklı farklı bir muhabbetin tecelli Ettiğini şehadet ediyoruz Ebu Zeli Gıfari Hazretleri ashab Sofe'nin büyüklerinden yani size deseler ki Bize yirmi tane Şöyle bir yirmi tane Sahabi Hazaratından kişiyi seçin Bu yirmi kişi öyle kişiler olsunlar ki Bu yirmi kişiyi okuyan Onların hayatını efendim Bir şekilde öğrenen insanlar Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ahlakı, hakikati, risaleti Muhabbeti hakkında Şöyle Güzel bir fikre sahip olsunlar 20 kişi seçin deseler işte o 20'ye girebilecek zatlardan Ebu Zer'i Fari. Ve hayatının her safhasında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Mütabatini Ahlakına muvafıkiyetini ispat etmiş bir zat Hazreti İsa'yı görmek isteyenler Ebu Zer'e baksın diyor Hazreti Peygamber Nasıl ki Allah Teala Birçok peygamberi olduğu halde Bunlardan bir kısmının ismini 28 veya işte Üçünün şüpheli diyorlar 24-25 Hepsini zikretmemiş de Bu kadar peygamberi zikretmiş İşte onların içerisinde de kitap indirdiği Kaç tane peygamber var? 4 Hz. İsa Kitap sahibi olan peygamberlerden Kitap sahibi Büyük bir peygambere Benzetiyor Hazreti Peygamber Hz. İsa'yı görmek isteyenler Ebu Zer'e baksın Dolayısıyla Bizim buradaki kurduğumuz cümleler onun metüsenâ etmek için zaten azdır. Bugünkü mevzumuz kanayan yaramız derler ya. Şimdi Ebû Züleyfâri Hazretleri şimdi öyle bir şey ki hani erişir zencire aşk divaneden divaniye diyor bir şair. Erişmiş veya hut zencire aşk divaneden divaniye. Ebû Gıfari Hazretlerini övmek değil maksadımız. Ne kadar metü sena etsek azdır dedik ya Maksadımız onu ölmek değil Belki O yıldız gibi olan sahabisinden Bir ateş Bir ışık bir nur zuhur eder de Kalbimizde O nur o ufacık nur Büyük olan nuru ister Çünkü cüz Parça her zaman küllü Yani bütünü ister Cazibe kanunudur bu Bir şeyden ayrılmışsa O parça Bütüne doğru gider Cazibesi onu çeker Ebu Zeli Gıfari Hazretleri Hazreti Osman Cinnureyn Veya işte Habbab bin Erit belki bugün okuyacağız Bu zatların Hayatından okuduğumuzda Ondan bahsettiğimizde Konuştuğumuzda belki kalbimizde bir kıvılcım Parlarsa Tekrar o kıvılcım ateşe Aşk ateşine şöyle biraz Daha meylettirirse bizi Belki o nur Muhammediye gidişimiz... ...yaklaşmamız da daha çabuk olur... ...inşallah... i̇nşallah. ...biz e, zaten bugün biraz vakti aşacak gibiyiz... ...ama... E, ...konumuza devam edelim... ...benim çünkü şimdi gevezeliğimiz de bitmez... E, ...zaten... ...söylenecek sözlerin bir çoğunu da... müellifler, yazarlarımız, çizerlerimiz... ...kitaplarına koymuşlar... ...bakalım söz nereye doğru gidiyor... ...dedi ki en son... Ya Resulallah, ben artık bunu öğrendikten sonra bu sırrı saklayabilecek durumda değilim. Zaten seni hep bekledim, bekledim, durdum. Şimdi o bekleyişim artık vuslata geldi. Bu firkat artık vuslata döndü. Ben bu vuslat halini bağıracağım, ilan edeceğim. İsterse beni öldürsünler. Öyle bir şekilde yapacağım ki sizinle ilişik de olmayacağım. Nasıl olsa ben oğullarından birisiyim. Ama ben tutamayacağım bunu diyor, duramıyorum diyor senin. Ben bu muhabbeti ilan edeceğim. Ve bu davayı bu açtan habersizlere nida edeceğim. Davet edeceğim diye ne yapıyor bakalım ne yapıyor. Sonra da kalkıp doğruca Kabe'ye koştu ve müşriklere karşı pervasızca Ey Kureyş topluluğu ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve Muhammed onun Resulüdür diye aykırdı. Bu kahramanca haykırış Müşrikleri ben hiddetlendirdi tabi, e, Sözü kesmek istemiyorum Bir yandan bir şeyler söylemek istiyorum Bir yandan vakit ilerliyor Sohbeti de Yani daha doğrusu mevzuyu da geciktirmek istemiyorum Şahadet mevzu var değil mi burada Eyvallah. Ben şehadet ederim ki Demin ne dedik Kalp sahasında o muhabbeti hisseden kişiler Ancak görmekle tatmin olur Gören kişinin şehadeti Yalan şahitlik değildir Yalan yere şahitlik olmaz Gören kişinin O şehadeti Görmeyenlere karşı o kadar Pervasızcadır ki Burada Aşikare Allah ve Resulüne iman ettiğini Şahadetini Bir aşığın ağzından ilk defa duyuyor Kabe'deki müşrikler Dikkatinizi buraya da çekiyorum ama onun sürecini anlattık da başından beri O da gelen kişi Şehadetini ilan eder bir halde İlk şehadeti Aleni olarak aşikare ilan eden zat Ebu Üzeri Gıfari Hazretleridir Müşriklere karşı Evet ben şehadet ederim ki diyor Evet Bu kahramanca haykırış Müşrikleri hitletlendirdi Hep birden üzerine çullandılar Ve onun bayıldıncaya kadar dövdüler eğer henüz o sırada İslamiyet'e girmemiş olan Hazreti Abbas yetişip Gıfar kabilesine mensup olduğunu ve bu kabilenin de Şam ticaret yoluna hakim bulunduğunu söylemeseydi onu öldüreceklerdi. Fakat imanın verdiği cesaret ve heyecana sahip olan Hazreti Ebu Zeri bu darbeler de yıldırmadı. İkinci gün aynı şekilde ve aynı yerde yine müşriklere karşı Allah'ın varlık ve birliğini Hz. Resulullah'ın da onun hak peygamberi olduğunu pervasızca haykırdı. Tekrar müşriklerin ağır darbelerine maruz kaldı. Yine araya Hazreti Abbas girdi ve ''Yazıklar olsun size, siz Gıfar kabilesinden birini mi öldürmek istiyorsunuz? Onların sizin ticaret yeriniz ve yolunuz üzerinde bulunduğunu bilmiyor musunuz?'' diyerek onu müşriklerin merhametsizce savurdukları darbelerden kurtardı. Yani o aşktan habersiz olanları Akla davet ediyor Aşktan habersiz olanları Akla davet ediyor Diyor ki Hazreti Abbas radıyallahu anh Fevkalade bir Ferasetle ve siyasetle Kervanlarınızın geçtiği yer Gıfaroğulların bulunduğu Hakim olduğu yer Şimdi bunu öldüreceksiniz Ne olacak düğüne geçecek elinizi? Hadi bir kan davası Ticaretimiz siyasetimiz Hepsi duracak Yani bunu mu istiyorsunuz Bu adam bağırırsa bağırsın Ne ediyorsunuz buna der gibi çıkışıyor yani bakıldığında tamamıyla bir akli delille akılda kalanları susturmak meselesi var evet bu hadiseden sonra Hazreti Ebu Zer, kavim ve kabilesini hak dine davet etmek üzere yurdunun yolunu tuttu hicretin 6. yılına kadar da orada kaldı bu sebeple Bedir, Uhud ve Hendek gazalarında bulunamadı fakat bunlardan sonraki gazalarda Resul-i Ekrem Efendimizin yanından ayrılmadı Hatta bir defasında giriyor Medine'ye Medine-i vereye Resulullah Efendimiz'i görmek için Diyorlar ki sefere gitti Ne tarafa? Bu tarafa doğru gitti O yöne doğru yürümeye başlıyor tek başına Yürüyor Kumlara, bata çıka Heyecanlı bir şekilde Resulullah'a yetişmek üzere bu sırada gayet seri olarak orduyu sevk ettiren sevki idare eden Hazreti Fahre Alem yavaşlıyor daha yavaşlıyor daha yavaşlıyor durma noktasında diyorlar ki niye ya Allah? yoruldunuz mu burada mı konaklayacağız burada konaklayacağız diyor yavaşladınız bayağı. yorgunluk bir rahatsızlık hayır diyor Cebrail beklememi söylüyor sana yetişecek olan bir zat var o kumlara bata çıka geliyor Sana ulaşmak için Kanter içerisinde Onu bekle Ya Resulallah diye söyledi diyor Allahu Alem Biliyorum ki o Ebu Zer'dir diyor Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Neticede Ebu Zer'i Gıfari Hazretleri geliyor Ben Deniz tabi Burada uzun uzun anlatmak istemiyorum Süreyi aşacağız dedik ama Çok süreyi de aşmak istemiyorum Bundan sonraki mevzuyu da okuyalım en azından bir bölüm bu programda tamamlanmış olsun Çünkü Habab bin Eret'in İslam oluşuyla alakalı bir mevzu var Daha sonra da aleni davet kısmına geçilecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tek başına geldi, İslam oldu Tek başına cihada katıldı Tek başınayken ölecek ve Allah onu tek başına haş edecek diyor Ebu Zerig-ı Hazretleri için Ve buyuruyor ki Vefatında benim asabından Bir zümre Onun Cenaze namazını Kıldıracak Tek başınayken Tesadüf edecekler Tek başınayken kıldıracak Hazreti Ebu Zerig-ı Hakikaten de Medine'nin dışında Efendim iyice rahatsızlandığında artık vefat tarihi suhur ettiğinde hanımına diyor ki ben ölürsem sakın telaş etme hani kim kıldıracak namazını kim edecek Mesela kimse yok çünkü etrafında Rasulullah böyle böyle dedi onun vaadi haktır o sözünde hilaf yoktur ben öldüğüm zaman benim üzerime bu şeyi örtün ve beni yola bırakın diyor. Bakın imana bak Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e imanına bak Bir insanın hele hele hala bile e, Bizim bırakın Mekke Medine'yi iç Anadolu'da Mesela Konya falan bölgesinde Konya civarında bir kişi vefat ettiğinde Biraz da sıcak da olduğu için Namaz vakitleri bile beklenmez İşte onda 9 buçuk onda işi bittiyse Kefenlenmesi yıkanması bir salah verilir Cenaze namazına durulur ...namaz arasında bile defnedilir... ...güzel de bir şeydir o... ...birbirinden haberdar olacak bir cemaatiniz varsa... ...güzeldir... ...ancak namaz saati buluşan bir cemaatiniz varsa... ...büyük şehirlerde olduğu gibi... ...pek mümkün olmuyor... ...gerçi Konya'da küçük şehir diye ...şimdi bizi duyarken duyanlar... ...efendim alınmasınlar... ...fakat daha irtibatlılar demek ki... ...ama imana bak... ...yani bir insan öyle bir saat iki saat o sıcakta dursa ne olur... Müminler korkmaz zaten İman-ı kamil hiçbir zaman korkmaz İtikadımca Ebu Zeli Gıfari Hazretleri iki ay Bir de o yolda dursa yine bir şey olmaz Onun arşına. Yani Öyledir çünkü o Öyle yaşamış o itikatta Resulullah Böyle buyurmuştu diyor Ümmetimden ashabımdan bir zümre gelecek Cenaze namazını onlar kıldıracak O yüzden diyor sen hiç telaş etme Kadın öldüğüm zaman Beni yola çıkar bırak öyle diyor Naçım koy. Hakikaten de hanımı yola koyuyor. Tam bu esnada hac vazifesini ifa etmekle meşgul olan Allah Resulü'nün sahabisinden, kişilerin çok çoğunlukta olduğu, tabiinden de bazı kişilerin bulunduğu bir cümle geliyor. Kim diyorlar bu? Hanımı diyor ki bu Ebu Zer'dir. Abdullah İbni Mesud da orada. Meşhur Abadiley Hamse'den Beş meşhur Abdullah'tan birisidir. Ve Hanefi fıkhının e, fıkıh ekolü silsilesi Abdullah İbni Mesud'dan gelir biliyorsunuz. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh buyuruyor ki Evet diyor Resulullah haber vermişti diyor. Onun böyle böyle tek vefat edeceğini ve tek olarak haş olacağını hadi diyor cenaze namazını Abdullah İbni Mesud kıldırıyor. Hazreti Ebu Zeli Gıfari'nin. Ebu Zeli Gıfari Efendimiz hakkında şöyle 10-15 program yapsak anca bir şöyle bir malumat edinmiş oluruz. Fakat aşkıyla, ahlakıyla, efendim dindeki bidatlere karşı duruşuyla ve ashabu sofhedeki tavrıyla birçok o ekolü takip eden tasavvuf ekolünün ilham kaynağı olmuştur Hazreti Ebuzeli Gufari. Allah şefaatine nail eylesin. Amin. Her ne kadar yemin mahşede tek olarak hususi bir şekilde haş olsa da Cenab-ı Hak inşallah onunla beraber görüşmeyi, buluşmayı cennette yevmi mahşerde beraber olmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Çok uzatmayalım çünkü mevzumuz ilerleyecek. Ondan sonraki mevzuya geçelim. Eyvallah. Evet. Habbab bin Eret'in Müslüman olmasın. Hadi onu da başladı. okuyalım. Eyvallah. Habbab bin Eret Ümmü Anmar adında İslam düşmanı bir kadının azatlı kölesiydi. Demirciydi. Kılıç yapardı. Peygamber Efendimiz'le öteden beri görüşür ve konuşurdu. Resul-i Kibriya Efendimiz henüz Darül Erkam'a yerleştiği bir sırada gelip Müslüman oldu. O günlerde Müslüman olmak ve hele Müslümanlığını ilan etmek demek, malından ve canından olmayı göze almak demekti. Buna rağmen Hz. Habbab, zevre kadar korku eseri göstermeden İslam'la şereflendiğini kahramanca ilan ve ishar etti. Kureyşli müşrikler Müslüman olduğunu duyunca onu da eziyet ve işkencelere tabi tuttular. Ümmü Anmar hiddetinden çıldıracak gibiydi. Onu bağlattı. Ateşte kızdırdığı demirle başını dağlattı. Hazreti Habbap geçim vasıtası olan mesleğiyle şimdi işkenceye uğruyordu. Ama nafileydi. Onun gönlü iman ateşiyle çoktan tutuşmuştu. Bir gün çıkıp Resulullah'ın huzuruna geldi. Ümmü Anmar'dan ve başının ızdırabından şikayet etti. Peygamber Efendimiz, Ya Rab, Habbaba yardım et diye dua etti. Bu duanın hemen akabinde, Ümmü Anmar şiddetli bir baş ağrısına müptela oldu. Ağrının ızdırabından inler dururdu. Sonunda kendisine başını ateşle dağlaması tavsiye edildi. Allah Allah! Hazreti Hakkap da bir müddet onun başını dağıladı. Yeah. Merhametten mahrum müşrikler bir gün Hazreti Hakkap'ın gözleri önünde kocaman bir ateş yaktılar. Onu ateşin üzerine yatırıp ayaklarıyla göğsüne bastılar. Bir mühlet öyle bıraktılar. Seneler sonraydı. Hazreti Ömer İslam'ın halifesiydi. Yanında Hazreti Hakkap bulunduğu bir sırada İslam uğruna çektikleri eza ve cefayı kastederek yeryüzünde şu meclise bundan daha layık ve müstahak olan sadece bir tek adam vardır diye konuştu yani biz şöyle işkence gördük biz böyle işkence gördük falan diye anlatıyorlar onun üzerine Hz Ömer diyor ki radıyallahu anh bu mecliste bu mevzu hakkında şu anda konuşmaya en layık kişi habbaptır diyor Habbap neler çekti bir bilseniz diye meclistekilere haziruna hitap ediyor. Sonra ne oluyor? Hazreti Habbap merak edip ya emiral müminin kimdir o diye sordu. Hazreti Ömer Bilal'dir diye cevap verdi. Hazreti Habbap ya emiral müminin o benim kadar işkence çekmemişti. Çünkü müşriklerin eziyetlerinden Bilal'i koruyan vardı. Benimse koruyucu hiçbir kimsem yoktu ve olmadı da dedikten sonra... Müşrikler tarafından ateş içine yatırılmasında da şöyle... Daha anlatayım. sonra, bu hadiseden sonra Habbab'ı söylüyor. Evet. Bir gün müşrikler beni tuttular, ateş yaktılar. Ateşin içine beni sırt üstü yatırdılar. Sonra adamın biri göğsümün üzerine bastı, yer soğuyuncaya kadar da beni bırakmadı. Yani o kor ateş, kor değil esasında. Yani alev halinde. Üzerine yatırıyor, alevi onunla söndürüyorlar. Alev, alev söndü ama kor söner mi? Hayır, üzerine bastırıyor. O kor ateş yani korlar soğuyuncaya kadar onun üzerinde tutuyor. Evet. Bu sözlerinden sonra da Hz. Habbap sırtını açtı. Açıyor. Ateş yanıklarından sırtı alaca olmuştu. Her türlü eziyet ve işkenceye rağmen Hz. Habbap... ...iman ve İslamiyetinden zerre kadar taviz vermiyor... Allah'a ve Resulüne sonsuz muhabbetini ishar etmekten çekinmiyordu. O bir köleydi. Müşriklerle başa çıkacak durumda değildi. Maruz kaldığı eza ve cefalardan dolayı... ...Resulullah'a başvurmaktan başka elinden bir şey gelmiyordu. Bir gün öyle yaptı. Efendimizin huzuruna çıkarak... ''Ya Resulallah, çektiğimiz şu işkencelerden kurtulmamız için Allah'a dua etmez misin?'' dedi. Resul-i Kibriya Efendimiz... Hem ibret hem de müjde dolu şu cevabı verdi Sizden önceki ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki Demir tarakla bütün derileri, etleri soyunup kazınırdı da Kazınırdı da bu işkence yine onu dininden döndüremezdi Testereyle tepesinden ikiye bölünürdü de Yine bu işkenceler onları dinlerinden geri çevirmezdi Allah elbette bu işi tamamlayacaktır ve bütün dinlerden üstün kılacaktır. Öyle ki hayvanına binip San'a'dan Hadramut'e kadar tek başına giden bir kimse Allah'tan başkasından korkmayacak, koyunları hakkında da kurt saldırmasından başka hiçbir endişe duymayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz. Yani o emniyet duyacağınız günler gelecek. Sabredin, sabredin derken dininizden dönerek sabretmeyin. Dininizde gördüğünüz Dininize tabi olduğunuzdan dolayı Gördüğünüz eza ve cefaya Eza ve cefaya Bir şekilde sabredin Ve Samimiyetle yolunuza devam edin Zira muhakkak surette Allah Teala'nın adeti budur ki Sizi o şerefli ümmet Safına o en şereflilerin Safına dahil etmek için Bu nevi imtihanları Vermek durumundasınız Benim ümmetimde en şereflisidir en büyük imtihanlara maruz kalmaları normaldir gibi teselli ediyorlar. Evet. O zaman içinde böyle, bu zaman içinde böyle. Hazreti Habbab'ın azılı müşriklerden As bin Vail'den mühimce bir alacağı vardı. Bir gün gidip alacağını istedi. Bu azılı müşrik Muhammed'i inkar etmedikçe sana olan borcumu ödemeyeceğim dedi. Hazreti Habbab ben her şeyimden vazgeçerim Yine de ölünceye kadar ve öldükten sonra dirilinceye kadar onu ret ve inkar etmem diye cevap verdi. Bunun üzerine Asbin Vail, "Ben öldükten sonra dirilecek miyim? Eğer böyle bir şey olacaksa Sabret. Diriltilip malıma ve evladıma tekrar kavuştuğum o gün sana olan borcumu öderim." diye küstahça konuştu. Ödersin sen. Evet. Asbin Vail'in bu sözleri üzerine Cenab-ı Hak indirdiği ayet-i de şöyle buyurdu. Estağfirullah. Şimdi şu ayetlerimizi ve elbette bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gayba muttali mi olmuş? Yoksa Rahman'ın huzurunda bir söz mü almış? Hayır öyle değil. Biz onun dediğini yazacağız ve azabını da çoğalttıkça çoğaltacağız. Allahümme. ''Ve o söylediği şeyleri hep elinden alacağız da o bize tek başına gelecektir.'' Hazreti Habbab her türlü tehlikeyi göze alarak Müslümanlığını ilan ettiği gibi çekinmeden yeni Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i okutmak ve öğretmekle de meşgul olurdu. Evet. Hazreti Ömer elinde yalın kılıç, eniştesi ve kız kardeşinin evine hışımla girdiği zaman da yine bu fedakar sahabi onlara yeni inen ayetleri okutuyor ve öğretiyordu. Aynı zamanda o, zamanda o zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim'i talim eden efendim, hocalardan. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Amin. Her ne kadar rahatsızlığımız olsa da yine elhamdülillah bugün de güzel konuşabildik ettik. Bu arada rahatsızlık derken e, hususi olarak dua isteyenler, Hani bu programda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bahsediliyor. Bunu dinleyenler de peygamber muhabbetiyle dolu insanlardır. Lütfen dua edin de iyileşsin hastalarımız var diyenler var. Bunlardan bir tanesi küçük bir yavrucak Elif isminde. Efendim Salih Efendi isminde yine çok kıymetli açık baş Mustafa Efendi Hazretlerinin bir talebesi var. O da çok rahatsız. Ayrıca ismini anamadığımız birçok kişi var rahatsızlık çeken onlara buradan selam ediyoruz. Ayrıca muhtelif yerlerde, genç yaşında rahatsız olanlar var. İşte Ümraniye'de bir kalp rahatsızı olan kardeşimiz var. Allah kalbindeki rahatsızlığı şifa ihsan eylesin. Sıkıntılarını defref eylesin inşallah. Bunları da zikretmiş olalım. Bütün soranlara efendim muhabbet edenlere de selam etmiş olalım ve neticede Cenab-ı Hak bu selamlarla beraber selamların en güzelini salatların en güzelini oğlu Resulü müştaba sallallahu aleyhi ve sellem efendimize de tarafımızdan inşallah tebliğ eylesin bizim tarafımızdan kendilerine arz ediyoruz lütfen ve Kereme şu anda çekmeye gayret ettiğimiz okuduğumuz salatü selamları tarafı Resulullah'a bizden en güzel şekliyle olmuş ve yapılmış salatü selamlarmış gibi inşallah okuduğumuz e, arz subhan arz Allahumme salli ala es ve es-sadi nurü cemii el enbiya ve el murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumme bi hamdike eşeedu en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyk. Subhanarabbike rabbil izzati ammâ yasifûn. Ve selamün alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.